Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Ayet-i kerimeler çok dolu ayet-i kerimeler ifadeindeyse gerçekten üzerinde durulacak çok yönleri var. Ve bir gerçek daha var. Ayetler ne kadar kapsamlı ve genişse biz de o kadar dar ve yetersiz. Bu da bir hakikat. Şimdi 17. ayeti i kerimeye yavaş yavaş bir anlamaya çalışalım. es billah billâh enzele min es Allah semadan bir su indirdiği. Semadan inen su biliyorsunuz yağmurdur. Burada me en kelimesinin aynı zamanda özel bir manası var. Bir çeşit su yağmur suyu Kendine ait yine her ne kadar kimyasal bileşimi diyelim hidrojen ve oksijen olması bakımından diğer sularla ortak ise de ayrıntılarda farklı özellikleri olan bir sudur. Bu benim alanım olmadığı için ben şu alanda şuradan ayrılır ayrılır demiyorum. Farklılığını ayet-i kerimede kullanılan lafzın nekira olmasından çıkartıyorum. Yağmur suyu evet suların hepsi arasında ortak özellik var temel itibariyle. Ama yağmur suyu demek ki farklı bir sudur. Farklı bir sudur. Farklılığını bu işin uzmanlarına bırakıyoruz. Bu su ile diyor فَسَالَتْ <gülüyor> اَوْد۪يَتُمْ bi kaderiha. Ve ve Vadiler kendi miktarlarınca aktı. Vadi aslında akan sel suyuna denilir Arapçada. Fakat sonradan sel sularının aktığı ve zamanla kendilerine yol açtığı yataklara denilir oldu. Sonradan da malum coğrafi bir terim haline geldi. Ayrı bir şey yok Yani diyor ki her bir vadi kendi miktarınca su alır ve o miktar, muayyen miktarda ne yapar? Akıtır. Güzel. فَهْتَمَلَ السَّيْلُ zebeden رَابِيَ Vesel üzerinde yüksek köpükler taşır çör çöp taşır. Su üzerinde köpükler çör çöp taşır. Ayetin biraz sonraki örneğinde şunu bunun için söylüyor. Şimdiden oraya geçelim. كَذَلِكَ يَدْرِبُ اللّٰهُ vel وَالْبَاطِلِ Allah hakkı ve batılı bu şekilde örneklendirir. Yani yani Burada ne örneği var? Su var. Suyun üzerinde yükselen kabarcıklar ve çör çöp var. Ve çör çöp var. Biri hakka misal, biri Batıl misal. Yani diyor ki, batılın zaman zaman kabarmasına aldırmayın. Batıl bazen, Şöyle bir dünyanın ahvaline baktığınız zaman güçlü görünür, ileri de görünür, her şeyi ele geçirmiş görünür, muhteşem görünür, göz kamaştırıcı görünür, etkileyici görünür. <gülüyor> Fakat diyor ki Cenab-ı Allah. Bir şeyin gücü kendi zatının hakikate mutabık olmasından gelir. Yani güç hakka ve hakikate mutabakatla ölçülür. Suyun üzerindeki kabarcıkların hak ve hakikatle alakaları ile suyun kendisinin hak ve hakikatle alakası anlaşılırsa o zaman şu bugün kabarmış görünen, şişinmiş görünen ifadeniz ise Türkçe'deki tabirle küçük dağları değil bütün dağları ben yarattım edasıyla haksız iddiasıyla ortada olan bugünkü batılın hiç de bir değer ifade etmediği anlaşılır. Nasıl ki suyun üzerinde bir kabarcık oluştuğu zaman vadide onun yol alabileceği mesafe nedir? O, o hızlı akan vadi içerisinde taş çatlasın bir metredir. Ondan sonra bir başka kabarcık oluşur. Bir başka kabarcık olur ve bunlar bu şekilde biri olmadan öbürü yok olur gider. Kalıcılıkları yok. Devamlılıkları yok. Suyun hakikatini özünü etkileyici özellikleri yok. Suyu yönlendirmek, suyun kendisini değiştirmek, akışını mecrasını değiştirmek, suyun mahiyetini etkilemek gibi bir özellikleri yok. Ayet-i Kerim'in devamı gelecek. Bakın, Kur'an-ı Kerim örnekleri bu şekilde hayattan, hakikatten, yani hayatın kendisinden hareketle veriyor. <gülüyor> Bir diğer örnek veriyor. İkinci örnek devamında. وَمِمَّا yuqidun عَلَيْهِ فِى النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَتٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ بِثْلُ Bu şekilde diyor süs elde etmek için, ziynet eşyası elde etmek için üzerine ateş yakıp körükledikleri Altın, gümüş gibi. Şeylerin üzerinde de diyor onun gibi bir köpük meydana gelir. Bir köpük oluşur. Kuyumcular, madenle uğraşanlar, madeni imal edenler, demirciler ve daha başkaları. Bu örneği çok iyi anlarlar. Hepimiz de anlarız. Cüruf diyorlar buna. Ne olur bunlar? Bunları alıp aman aman bunlar altından çıkıyor gümüşten çıkıyor bu curufu da şöyle bir ziynetin içerisine yerleştirelim mi diye uğraşıyorlar bu kadar yoksa onu çıkartıp atmak için işe yaramadığı için bir efendime söyleyeyim altını ve gümüşü potalarına koyuyorlar eritiyorlar bir hın bir hın uğraşıyorlar atmak için işe yaramadığı için atmak için ha, işte hakikat ile batılın hak ile batılın misali de budur Diyor ki bakın ey insanlar diyor siz bir zinet eşyası yapmak istediğiniz zaman o altın ve gümüşü imal ettiğiniz zaman onu hemen ona söyleyeyim, potalarınıza eriterek veya ısıtarak bir şeyler yaparak işlemden geçirdiğiniz zaman o cürufu atıyorsunuz. Onu zinet olarak bir değer olarak kabul etmediğiniz için atıyorsunuz aksine zinetinizin değeri onu atmanızla ölçülür bir bir yerden itibaren ona bağlıdır değilse altının o cazibesi olmaz o curufuan arındırmanız lazım diyor o halde diyor bu batılı da şu altın ve gümüş imal edilirken meydana getirilen ortaya çıkan curuf gibi bir kenara fırlatın atıp diyor ona itibar etmeyin diyor O kadar çarpıcı, etkileyici, hayatın birebir kendisinden alınmış bir örnek. Aynı zamanda bu örnekler bize neyi öğretiyor? Tefekkür etmeyi öğretiyor. İbret almayı öğretiyor. Tefekkür, ibret insanı yüceltir. İnsanın zihnine, insanın ruhuna, maneviyatına... Değer katar. Onu tefekkür etmeyenlerden farklı kılar. Daha yüksek mertebelere taşır. Manevi olarak. Belki görünüşte nice mütefekkür insan maddi olarak öbürleriyle kıyas edilmeyecek kadar geride olabilir. Ama o tefekkür eden insan onun değer verdiği şeyleri çoktan aşmış de bırakmış. Günümüz insanı bu manada çok zavallı. Basri Hoca... ...örneğinde seneler öncesinden... ...yüzyıllar öncesinden ona atfedilen hikayede... ...fıkrada bunun örneği verilmiş. Hoca Efendi... ...kürksüz ziyafete gidiyor... ...kimse ona iltifat etmiyor... Kürküyle ziyafete gidiyor, başka köşeye oturtuluyor. Hoca da onların yaptıkları yanlışı gözlerine sokarcasına. Ya diyor, bu ikram senin diyor. Geçen birisi ya hocam diyor, arabamız güzel olmak zorunda falan. E diyor bir yere gittiğimiz zaman iş alacağımız zaman önce çıkıp birileri diyor bizim arabamızı kontrol ediyor diyor. Ona göre diyor şey diyor falan. Yani rahatsız oluyor. Bu acaba diyor böyle bir araba kullanmak israf mı? diyor. O bana da soruyor. Ve bu insanlar bu hale gelmiş. Ya peki faraza bu insan isafsız birisi. Sen, Ulan ben bunlar için bu arabayı alıyorum. Hı? ...bu arabanın parasını bunlardan çıkartacağım... desene ne yaparsın? Bu, bu, bu kadarını bile düşünemiyorlar. Çıkartıyor. Yahu insanın... ...ne zaman değeri, itibarı... ...kıymeti... ...tenekelerle ölçülmeye başladı. Böyle şey olmaz ki... ...insan bu kadar değersiz olamaz İnsanı bu kadar alçaltıyor... ...bu materyalizm. Temelinde kurcalayan... ...arkasında materyaliz zihniyet çıkar. Hı. Mataryalizm gerçekten, inkarcılık gerçekten, beşeriyete, insanın insanlığına yapılabilecek en büyük hakarettir. İnsanı değersizleştiriyor. Değersizleştiriyor. Bunu hepimiz yaşadık. Senelerce önce bir bayramlaşma vesilesiyle bir akrabamızın evinde, çok uzaktan bir akrabayla yine görüştük. Benimse tanımadığı için söylemekte bir beys yok. Vakıf malları yiyerek geliştiler. Biliyorum. Bir şeyler konuştuk yine. Tabii biz Müslüman olarak ne konuşacağımız belli. İşte bundan dolayı böyle kaldınız falan gibi bir şey söyledi. İfade edese benim tepem attı. Dedim ne? Nasıl kalmışız biz? Söylediğine söyleyeceğine pişman ettiler. Allah'ım. Yani bu kadar zavallı olur insan. Bu kadar zavallı olur. Dedim nasıl kaldık? Senin dedim aylık gelirin kadar benim gelirim yoktu demek istiyorsun. Değil mi? Doğru dedim ben öyle bir derdim yok ki dedim. Ben Rabbimden iki şey istiyorum bu konuda. Bana yetecek olanı versin ve bana haram vermesin. Ondan sonrasını da verirse kendisi bilir. Verdiğine kimse hayır diyemez zaten. Öyle bir küstahlık olmaz maazallah. Fakat bir Müslüman için esas olan bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle istemiş. En büyük şeref bu. Vec'alillahümme ali Muhammed'in kefafe diyor. Allah Allah. Ya Rabbi diyor. Muhammedin ve Muhammed ailesinin rızkını kefaf kıl. Yani yetecek kadar. Allah Allah. Yetecek kadar. Ondan sonrası hesaba girer. Ondan sonra hesaba girer. Ha, Müslüman için şu da var. O ayrı bir konu. Ni'mel malu salih, lirreculus salih demiş yüce peygamberimiz. Salih olan mal ama talih olan mal değil, salih olmayan mal değil. Salih olan mal, salih olan insana, salih olan adama ne güzel yakışır. Ne güzel yakışır. Bu ikisinin bir arada olması çok güzel gerçektir. Çok güzel. Fakat her halükarda ben salih olmak durumundayım. Müslümanlar öyledir. Malını da o zaman salih olarak elde edilir, Elde edilir. Yeteri kadar da elde ettiğimi kimseye muhtaç olmadığını bitti. Aleyhisselatü vesselam yine bu vesileyle bir hadis-i şerif çok hoşuma gidiyor. Men من أصبح منكم معاصن في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه كما ملك على dünya. sizden sabahı ettiği zaman kuş sürüsü sür سل, kuş sürüsü demek sürüsü arasında emniyette yani başta ailesi, çoluk çocuğu, sevdikleri, beraber yaşadıklarıyla güvenlik içerisinde. اَمِنَا fizir ازِرْبِيهِ مُعَافَمْ fi bedeni, Bedeni de afiyette. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْنِهِ Ve o günlükte erzakı var. Bütün dünyaya sahip olmuş gibidir. Bu zamanlıların dünya peşinden böyle... İnsanlık onuruna yakışmayacak şekilde koşmalarına baktığı zaman insan Müslüman olarak ne kadar aziz olduğunu farkına varır. Bitti. Geliyor ya Resulullah diyor bana bir şey söyle. Onu yaparsam Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsin. Şu hikmete bakın. Şu hikmete bakın. İzhed fi'd-dünya yuhibbuka Allah. وَزَهَتْ ف۪ي مَا اَيْدِ النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسُ Bunlar tarih çapında, beşeriyet çapında sözler gerçekten. E kimden çıkıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çıkıyor. Dünyada rahmetin olmasın zahid ol, Allah seni sevecektir. İnsanların elindekinde gözün olmasın onlara karşı zahid ol, insanlar da seni sevecektir. Bu, budur. Işte bu misaller üzerinde insan tefekkür etmeyi öğrenmeli. Kur'an-ı Kerim'in zaten misaller vermesi budur. Bu surenin de Murat suresinin de en belirgin özelliklerinden bir tanesi misalleri çok olan bir sure olmasıdır. Kısacık bir sure ama misalleri çok ve dediğim gibi misaller gerçekten çok etkileyici bir şekilde konuyu anlatmak için Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın beşeriyetin edebi sınırlarını hiç kıyas edilmeyecek şekilde zorlayan yani aşan daha doğrusu kıyas edilmeyecek kadar aşan büyük anlatımlardır. Büyük anlatımlar. Evet. İşte diyor kezalike yadribullâhu'l hakka vel batıl İşte hak ile batılın misalini Allah böyle verir böyle örneklendirir. Hak bir önceki örnekte işlenen madendir. zinet eşyası yapılmak üzere işlenen madendir. Hakkın benzeri. Batılın benzeri ise işlendiği zaman o ortaya çıkan cürüftür, köpüktür, işe yaramayan şeylerdir. Köpe atılıyor yani. Onlardır diyor. Hak böyle ve batıl böyle. İşte her iki örnek için geçerli değerlendirme. Fe'emme zâbedu fe yedhebu Her ikisi gerek akan vadiler üzerindeki zebet, yani kabarcıklar, çerçöp gerek işlenen maden, zinet eşyası yapılmak üzere işlenen madenler üzerinde meydana gelen cüruf kaybolup gider. Uzaklaşıp gider. Gider kabarcıklar suyun üzerinde kaybolup gider, çör zamanla vadinin kenarlarına su onları kenara atar. Ve su, akan su çok çabuk bir şekilde kendisini temizler biliyorsunuz. Ve fıkıhta akan su necis olmaz. Necaset tutmaz akan su. Niçin? Suyun tabi altındandır bu. Cenab-ı Allah bunu bir şey bu şekilde öğretiyor. Ama insanlara ve emmâ mâ yenfe'un nas Fehem kufu fil arz. İnsanlara faydalı olan, fayda veren, yerde sebat bulur, yerde kalır. Yere kazık çakar. Onun için, söylediğimiz hak kelime boşa gidiyor diye hiçbir zaman üzülmeyin. Hiçbir doğru söz, Hiçbir doğru abel boşa gitmez. Bugün veya yarın görürsün veya görmezsin. Etkisini görürsün, gösterir kendisi. Bu aciz, hak sözün etkisini, doğru sözün etkisini kendi hayatında pek çok örnekle yaşamıştır. Bu örnekleri canlı olarak görmeden önce düşünürdüm. Ya bu kadar nefes tüketiyoruz, acaba... Çok yoruluyoruz. Acaba boşa gider mi? Falan. Allah yanında gitmez ama bizde bir de dünyada karşılığını görmek istiyor insan. Allah gösterdi. Karşılığını gösteriyor. Gördükten sonra o geçmişteki bu gibi insani olabilen düşüncelerimden hayal ettim. İnsan utanır o zaman. Cenab-ı Allah böyle bir şey. Celle Celaluhu. Utanmaya hakkımız yok. Daha doğrusu böyle bir şey... ...ufak bir tereddüde bile hakkımız yok. Siz... ...yeter ki doğruyu söyleyin. Yeter ki Cenab-ı Alemin bize... ...doğruyu söyletsin. Bu lütfu bizden esirgemez. Onun etkisi her halükarda ortaya çıkacaktır. Dünyada da çıkar, ahirette de... ...kesinlikle Allah'ın izniyle çıkar. Bir amelin kabul edilmesi için... Gerekli şartları tabii taşıması halinde. Allah-u Teala da lütfuyla onun neticesini, bereketini kesinlikle ihsan eder. Böyle bir iki örnek gördükten sonra da hiç düşünmemeye başladı. Cenab-ı Allah göster daha ne, ne göreceksin, gördüm görmedin hiç emniyeti yok ki var bu. Netkisi var. Hayatta kaybolmuyor bir şey. Kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Bugün gün almasa yarın, yarın olmasa öbür gün. Sen buna söylersin öbüründe etkisini halk eder Cenab-ı Allah. Bakarsın alay yolunu senin dediğini naklederken öbürü ciddi ciddi dinler o sözden etkilenir. Hiç belli olmaz. Cenab-ı Allah'ın neyi, ne zaman etkisini, ne şekilde halk edeceğini o bilir. O bilir. Bize düşen Doğru durmak, doğru konuşmak, doğru inanmak, doğru amel etmek kısacası. Biz bunu yapalım Allahü allah Teala bunun etkisini halk eder. Ümit var olmak lazım yani. Kezalike yadribullâhu'l emsel. İşte Allah misalleri böyle verir. Eh bu misaller kimilerini etkileyecektir elbette olumlu olarak. İşte bu misallerin neticesinde Allah'ın daveti ya kabul edilir ya reddedilir. Bu misaller insanı böyle bir yol ayrımına getiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah kabul edenleri öncelikle zikrediyor bu ayet-i kerimenin devamından. Lillezine estecabu li rabbihimul husna. Rab'lerinin davetini kabul ederek ona icabet edenler için o en güzel olan cennet vardır. Her şeyiyle güzel. İçindeki her şeyiyle güzel olan cennet vardır. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> لَمْ Onun davetini olumlu olarak kabul etmeyen reddedenlere gelince, Ya! Lau en lehum fi al-ard jami'an ve misluhu bi Yeryüzündekilerin tamamı bir de onun kadar bir misli daha kendilerinin olsa kesinlikle onu feda eder verir, olarak verirler. Niçin? Azaptan gördükleri azaptan kurtulmak için. Bu misallerden sonra bu misalleri tefekkür ettikten sonra bu ayet-i kerimeden etkilenerek hangi yolu tercih edeceği noktasında insanın kesin ve doğru karar vermemesi normalde mümkün değildir. Örnekler o kadar etkileyici ve bu ayet-i kerime bu örnekleri bağlaması bu ayet-i kerimenin sonuca bağlaması, yol ayrımına getirmesi, yol ayrımında tercihte bulunmanın işaretlerini de göstermesi kadar etkileyici bir anlatım inanılmaz değil. Onun için beşer veya bunu okuyanlar eğer bundan etkilenmiyorsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet. Demeyin günümüzdeki insanlar niye falan bu kadar etkileyici, bu kısmet meselesi, bu bir arzu meselesi, istek meselesi. Mekkeli müşrikler bu Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman çağımızdaki bir insandan azanlamıyorlardı ki. Çağımızdaki bir insan da Mekkeli müşriklerden azanlamıyor. Kur'an aynı Kur'an'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, قُلْ اِنَّمَا اَنْذَرْتُكُمْ عَلَى سَلَامًا Deki ben hepinizi eşit bir şekilde uyarıp korkuttum diyor. Yani bu Kur'an kıyamete kadar bütün beşeriyete aynı şekilde hitap ediyor. Beşeriyetin tamamı önünde ben bu Kur'an'ı ne kadar anlama şansına sahipsem dünyanın ömür ucundaki insanda Bundan anlama, onu anlama şansına ve imkanına o kadar sahip. O halde Kur'an'ı anlayıp evvela anlamayı karar verip ondan sonra da tercihte bulunmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetine ayet denilmesinin bir hikmeti de budur. Yani bir veya birkaç ayet-i kerime bile insanın hakikati anlaması, idrak etmesi ve doğru tercih yapabilmek için gerekli malzemeyi Kur'an'dan öğrenmesi için yeterlidir. Fazla gerek yok Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilmeye, okumaya, öğrenmeye gerek yok. İnanın birkaç ayet yetiyor ve herhangi birkaç ayet bile yetiyor. Elverir ki insan o ayeti kerimelerin gerçek manada ne hitap ettiklerini, neyi söylediklerini, neyi hedeflediklerini... Kavrayabilsin, anlayabilsin. Evet. Ula'ike lehum su'ul hisab ve mevehum cehennem. İşte o çağrıyı kabul etmeyenler için kötü bir şekilde hesaba çekilmek söz konusudur. Kötü bir şekilde hesaba çekileceklerdir. İnceden inceye her türlü hususları didik didik edilecek. Bu şekilde hesaba çekilen de helak olur. Hadis-i şerif diyor çünkü ve mennuquşel azab fakat helak. Diyor. İnceden inceye inceden inceye bütün detaylarıyla hesaba çekilen kişi helak olur. Helak olur. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Tercihi iyi yapmak lazım. Ama kötü tercihte yapanlar, davayı davete, çağrıya uymayanlar o azaptan kurtulmak için yeryüzünü ve bir o kadar misli dahi kendilerinin olsa feda ederler. Ama işe yaramayacak. Olmayacak, olsa bile feda ederler, faydası olmayacak. Hem kötü hesaba çekilecekler, arkasından ve vehum cehennem. Varacakları yer, barınacakları yer, sığınacakları yer de cehennem olacaktır. Ve bi'sel mihad. Onlar kendilerine ne kötü döşek hazırlamışlar. Mihad'in kelime kökü olan mehede, mehede önceden hazırlamak demek. Kur'an-ı Kerim'de yine bu manada kullanılıyor. Ve mehettü lehu temhide. Yani Cenab-ı Allah ben ona türlü türlü şeyleri hazırlamadım mı? Hazırlayıp vermedim mi? İnsan da ahiretteki döşeğini yatacağı yeri dünyadan hazırlıyor. Dünyadan hazırlıyor. Biz de yatmadan önce bir şekilde ya yatağımız hazırdır yorganı açar yatarız veyahut da hazırlanır yatak yapılır öyle yatırız. Son varılacak yer cennet veya cehennemdir. Son yatak orası. Son durak karatırmak. Hayır değil, değil. O ilk duraktır. O ilk duraktır. Gerçekten öyle. İlk durak. Ahiretin ilk durağı. Öyle. Hazreti Ömer radıyallahu anhu, pardon. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu vefat etmeden önce Hazreti Ömer'i halife olarak tavsiye ediyor onu seçin diyecek ahitnamesini şöyle yazıyor bu Ebu Bekir'in dünyadan ayrılmadan önceki son ahdi ve ahirete giderkenki ilk ahdidir diyorsun. ilk toprak ilk durak yani ahiretin ilk durağıdır kara toprak ilk durak o Hidrak. O duraklar ondan sonraki duraklar gelecek gelecek gelecek ve varılacak son istasyonuna gidilecek. O zaman işte orası mihattır. Ya kötü mihat veya ni'mel mihat olacak. Mi'sel mihat veyahut da ni'mel mihat. Ne kötü yatak ne iyi yatak. Ne kötü döşek ne iyi döşek. İkisinden birisi. Ef men ya'lemu bi sorbakayet enma unzile ileyke min rabbike al-haq kemen hu a'ma inma ulul albab Allah Allah İşte ayet kelime yani dersekten başından beri önceki derslerin itibaren verdiğimiz örnekleri bağlıyor nihayet erdiriyor Söyleyin diyor senin Rabbin sana Rabbinden indirilenin hakkın kendisi olduğunu bilen kimse kör olan kimse gibi olabilir mi diyor? Bu hakikati görmeyen kördür. Çünkü başka yerde fəinha la tağmal kulub fəinha la tağmal absar fəinha tağmal kulub. Vallahi nasıl dayadı Neyse maalesef söyleyeyim. Gerçek şu ki diyor, gözler kör olmaz, asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Ya. İşte bu körlükten kasıt bu. Senden gelenin hak olduğunu bilmek demek ki görmek demektir. Görmek demektir. Böyle bu hakikati görmeyen de kör gibi olur. İşte misaller. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا ulul albab. Ancak özlü akıl sahipleri tezekkür eder, öğüt alır, ibret alır, bu misallerin neler anlattıkları üzerinde tefekkür eder ve ona göre yolunu seçer, tercihini yapar. Bu ayet-i kerimeler dediğimiz gibi gerçekten bizleri Yolun başından işe başlamanın yollarını gösteriyor. İşin başı bu. Yani işin temelinde akide tercihi var ve bu akideye göre hayatı şekillendirmek tercihi var. Dini veya inancı ister kabul etsinler birileri ister kabul etmesinler. İster itibar etsinler ister etmesinler. Tarih yorumcuları, materyalist tarih yorumcuları, kapitalist kanadıyla olsun, komünist kanadıyla, madde, maddeci kanadıyla olsun. Tarihi nasıl yorumlarla yorumsunlar. Tarihe yön veren şudur desinler veya budur desinler. Hiç kıymeti yok. Kim ne derse desin, insanı ve tarihi yönlendiren, şekillendiren insanın inancıdır. İnanç tercihiyle insan aynı zamanda hayatını tercih eder. Hayat tercihiyle medeniyetini oluşturur. uygarlığın ortaya çıkartır. Bugün maddeye tapan materyalist bir medeniyet. İster kapitalist zihniyetli olsun ister öbür zihniyetli olsun. Hiç fark etmez. Onun için bu materyalist inanış maddeye tapış dünyayı ilahlaştırış böyle bir Sömürücü, işgalci, gaddar, zalim, kan dökücü, kan içici bir sözüm ona tek dişi kalmış canavar denilen medeniyeti ortaya koymuş. Rahmeti boğmuş, şefkati kaldırmış, insanların birbirlerine rahmet nazarıyla bakmalarına imkan tanımak istemiyor. Bir zamanlar birisi bana demişti ki, hocam dedi bir gün vergi memuru geldi. Ben bir kasım erzak diyor ayırmıştım. Bunlar nedir dedi. Ben bunları zekat olarak ayırdım dedi. Olmaz dedi. İrsaliyesini bilmem nesini, vesairesini faturasını geseceksin dedi. Materyaliz zihniyet işte budur. Senin sadaka vermene bile tahammül etmez. Olmaz diyor öyle bir şey. Sen diyor vergi kaçırıyorsun diyor. Duyduğum zaman ayaklarım yerde kaldı. Hadi dedim kanun ona bunu diyor. Ulan sende Müslümanlık, İslami anlayış bu kadar mı sıfırlandı ya? Allah'tan korkar insan ya. Adam sana bunları zekat Ramazan ayında zekat olarak ayırdım diyor. Olmaz diyor. Yani olmayan bir şey herhalde bir Müslüman gelip bana anlatacak değildir. Bir süre önce olmuş, kaç sene önce hatırlamıyorum. Öyle anlat. hayret etmişti. Ama materyaliz zihniyet işte budur. Zihniyeti anlatması açısından gayet önemli. Onların kültüründe sadaka yok. Zekat yok. Bir insanın diğerine merhamet etmesi diye bir şey yok. Çünkü merhamet olsaydı sömürmezdi ki başkasını. Merhamet olsaydı başkasının alın terini cebine indirmenin yollarını aramazdı ki. Zulmetmezdi ki. Velev ki zulmetmedi. ...inleyen, sızlayan, yoksulluk ve çaresizlik altında kalanların ızdırabını duyardı. Merhamet ve şefkati ölen bir insanda insanlık mı kalır ya? İşte İslam evvela insanı insanlığına göre şekillendir. Sen bir insansın ve farklı bir varlıksın diyor. Sana yakışan huylar var, yakışan bir ahlak var... Yakışan bir duruş var, yakışan bir tercih var, yakışan bir akide var, yakışan bir hayat var. Ve bir de bunun tam karşısında, tam karşılarında yer alan bir tercih, bir hayat, bir anlayış, bir zihniyet var. İnsanın insanlığı kendisine yakışanı seçmesiyle başlar. Kendisine yakışanı seçmediği zaman insanlığından aşağılara iner. Ayet-i Kerime böyle demiyor mu? Ve lekad halaknal insane fi ahsani takvim sonra rededah asfel safilin andolsun biz insanı en güzel takvimde ahseni takvimde yani en güzel değer ölçülerinde takvim kıymetler kıymetlendirmekten geliyor en güzel değerli ölçülerle en değerli ölçülere sahip olarak yarattık sonra da o bu değere uygun bu değerlere uygun bir kişilik bir duruş bir anlayış bir inanış bir hayat sergilemeyince onu esfelisafiliğine indirdik o istedi çünkü bu da bizim yasamızdır Allah'ın sünnetinin bir gereğidir Cenab-ı Allah bizleri tezekkür eden ayet-i kerimenin belirtildiği şekilde innema yetezekkeru ulul albab ayet böyle bitiyor ancak özlü akıl sahipleri tezekkür eder. Elbab lübbün çoğunudur. Lüb meyvenin kabuğun, kabuğu içerisindeki özdür. Meyvenin özünün kendisi yani yenilen kısmına kabuğu varsa atarsınız içerisini yersiniz ya o lübdür işte. Akıl aklımız da tezekkür kabiliyetimiz de bizim özümüzdür. Bizim lübbümüzdür. Eğer bu lübbü yoksa bir insanın o kabuktur, işe yaramıyor. Bunu yitirdiği zaman insan kabuk kalır. Kabuğun da kıymeti olmaz. Çünkü kabuk içinde koruduğu şeyle önemlidir. Cevizin kabuğu, fındığın kabuğu ne en ihtimalle sobada yakmaya alev almak için yakar. En ihtimalle. O da Cenab-ı Allah'ın ayrı bir hikmetidir. Fakat insanın e, özünde meyve olması sırf kabuk olması insan olursa leştir o bir işe yaramaz. Bir an önce ondan kurtulmak lazım. Lübsüz insan bir meyve kadar bile yani bir meyve kabuğu kadar bile değerli olamıyor. Onun için ancak diyor elbab sahibi lüb sahipleri meyvelerinin özünü muhafaza eden şu ceset bir kabuktur işte. Bu kabuğun içinde hakikati muhafaza ettiğin zaman Taşıyabildiğin zaman, sahiplendiğin zaman sen ülül elbaptan olursun ve tezekkür edebilirsin. O zaman değerin olur. Aksi takdirde yok. Cenab-ı Allah bizi tezekkür eden özlü akıl sahiplerinden eylesin inşallah. Önümüzdeki derse inşallah 20. ayet-i kerimeden devam ederiz.